O dünyaya geldiği vakitte elleri böyle sıkı gelir, havalı gelir, evet. bakın. Bunun manası dünyaya hırsla gelir. Fakat giderken elleri böyle açık gider. Bir şey götürmez mi?